Kardeşler sadaka öyle büyük bir ibadet ki Sen sofranda yemek yerken sana melekler sevap yazıyor olabiliyor Sen piknik yaparken mücahitlerin sevabından sana Allah yazabiliyor Mücahitlere yardım göndermişsindir Veya mücahitler senin bir sözünden etkilenip Helal olsun arkamızda kardeşlerimiz bizim ailelerimize sahip çıkıyor demişler. Daha çok Allah için vuruşmaya kalkmışlardır. Sen de evinde hanımınla, çoluk çocuğunla eğleniyorsun. Cephede cihad eden gibi Allah sana sevap yazıyor o arada. Gizli hesaptır sadaka. Allah'ın gizli hesabıdır. Bu sadaka hesabı 24 saat ömür boyu her mümin için çalışır ve sadakanın bir boyutu daha var sadaka verenle vermeyen hesabı ahirette görülecek olan bir yatırım yapmış olmazlar Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki her sabah iki melek gökyüzüne yaklaşır birincisi der ki Allah'ım bugün kim senin için bir sadaka yaparsa ona gerisini lütfet Öbür melek de der ki Allahım kim pintilik yaparsa malındaki bereketi kaldır. Bu kadar. Her sabah bu dua yapılır. Allah meleklerin duasıyla mı uyarılmış oluyor da ona bereket buna telef veriyor. Yani melekler hatırlatması olmuyor mu? Hayır efendim. Bu bir terbiye meselesi. Eğitim meselesi, tarz meselesi. Bize Allah hatırlatmak için söylüyor. Yani kime bereket vereceğini, kime de zarar vereceğini hatırlatıyor Allah Teala. Melekler öyle dese ne olur, demese ne olur Allah Teala için. Onların işaretiyle Allah bunu yapmıyor ki.